Evet muhterem hocam sünneti kılamadan evet. öğlen namazında farza yetişirsek evet. daha sonra sünneti kaza niyetiyle mi kılacağız evet. ya da nasıl kılmamız gerekir? Evet. Tabii imam farzda yetişince hemen imama uymak lazım. Sünnetle uğraşmamak lazım artık. Evet. Bunun tek istisnası sabah namazı. Sabah namazında bir insan camiye geldiği zaman imam henüz birinci rekatındaysa hemen sünnet hızlıca kılacak imama hemen uyacak. Ama öğle namazı kardeşimizin verdiği örnekten hareket edelim. Öğle namazında geldi imam farza başlamışlardı. Bunu, hı hı. Sünnetle uğraşmadan hemen imamla beraber namazını kılacak. Daha sonra farzı bitirdikten sonra dilerse öğle namazının ilk sünnetini önce kılar. Daha sonra son sünnetini kılar. Dilerse son sünnetini kılar. Daha sonra ilk sünnetini kılar. Ama her ikisinde de kazaya niyet etmeyecek. Evet. Çünkü vakit içerisinde kıldığından dolayı kazaya niyet etmesine gerek yok. Yine eda sayılır yani. Evet.